Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Mekke-i Mükerreme, sevgili Peygamberimiz, rehberimiz, önderimiz, her şeyimiz, başımızın tacı, gözümüzün nuru, gönlümüzün soruru, Peygamber Efendimiz'in doğduğu belde. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın Peygamberi olarak görevlenince, Peygamberlik vasifesi kendisine gelince, Mekke'nin o zamanki yöneticileriyle arası açıldı. Peygamber Efendimiz'i onlar öldü, engellemeye çalıştılar. İlk önce sonra da öldürmeye kadar işi azıttılar. O noktaya götürdüler. Peygamber Efendimiz de masum bir şekilde efendim eğer müşrikler böyle zorlamasalar da ey Mekke ben seni bırakıp terk edip gitmezdim diyerek efendim Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'le yol arkadaşı olarak yarı garı gam olarak Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'le radıyallahu anh'la beraber Medine-i hicret etti tabi niçin Medine-i hicret eyledi çünkü Peygamber Efendimiz e, Mekke'ye gelen bütün kabilelerle heyetlerle e, yeri gelince konuşuyordu Mina'da Mücelife'de hac diye Ukas Panayırı diye efendim alışveriş diye adet diye gelen toplanan e, kabilelerin yanına gidip kendisinin Allah'ın Ahiri Zaman Peygamber olarak gönderdiği kişi olduğunu söylüyordu. Onları Allah'ın birliğine davet ediyordu ve Kureyş'in kendisini kendisini efendim sıktığını, üzdüğünü efendim zulüm ettiğini söylüyordu. Kendisine yardım etmelerini istiyordu. Allah'ın dinine yardımcı olmalarını istiyordu heyetlerden. Onlar da dinliyorlardı. Fakat kureşle bozuşmak istemedikleri için o zamanki mevcut yönetimle bozuşmak işlerine gelmediğinden açıkça bunda söylüyorlardı. Diyorlardı ki evet doğru söylüyorsun, belki haklısın ama eğer biz sana tabi olur, senin yanında yer alırsak senin hasbın olan Kureyş'e düşmanlık etmiş oluruz. Kureyş'e düşmanlık edince biz Hicaz topraklarından Kureyş'in hakim olduğu, müşriklerin hakim olduğu yerlerden bizi geçirmezler. Ticaretimiz aksar, efendim işimiz bozulur, efendim geçimimiz zorlaşır. Onun için... Ee, ki sana evet, evet diyemeyiz, destek olamayız diyorlardı. Ama Medine'den gelen mübarek kimseler Akabe denilen yani büyük şeytanın taşlandığı mıntıka efendim orası e, Akabe diye isimlendiriliyor. Akabe denilen yerde Peygamber Efendimizi dinlediler, kabul ettiler, itaat ettiler, iman ettiler. Efendim sonra onlar gitti. Ertesi sene daha kalabalık bir heyet halinde geldiler efendim 70 kişi kadar aralarında efendim Abdullah İbni Revaha e, gibi efendim elit ve şair kimseler de vardı. Allah hepsinden razı olsun. Hepsi efendim cennetlik kimseler. Peygamber Efendimiz'le zaten içlerinden bir kısmı bir sene önceden bağlanmış idi. Onlar da e, bağlanmak istediler ama e, dediler ki ya Resul Allah senin şartın nedir? Yani biz ne yapalım? Bizden ne istiyorsun? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şartlarını söyledi. Allah'tan başkasına efendim tapınmak yok. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah benim peygamber olduğumu tasdik edeceksiniz. Allah'a itaat edeceksiniz. Allah'ın emirlerini tutacaksınız. Yasaklarından kaçınacaksınız. Peki kişisel isteğin nedir? diye sordular. Eğer beni davet ediyorsanız Şehrinize, o zaman beni kendinizi koruduğunuz gibi, kendi mallarınızı koruduğunuz gibi koruyacaksınız dediler. Buyurdu Peygamber Efendimiz. Onlar da peki dediler bunları böyle yaparsak bunun sonucu nedir yani? Bizim böyle yaptığımız zaman elimize geçecek sonuç nedir? Dediler ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara dedi ki eğer siz böyle yaparsanız Allah'ın dinine hizmet ederseniz, benim müşriklere karşı efendim desteklerseniz, din yolunda cihat ederseniz malınızla, canınızla efendim ve kendi malınızı, canınızı korduğunuz gibi beni müşriklere, kafirlere karşı korursanız o zaman size mukabilinde Allah cennetini verecek, cennetlik olacaksınız, ahiretin ebedi saadetine ereceksiniz e, diye bildirdi e, onlara. Onun üzerine onlar çok sevindiler ve çok heyecanlandılar. O Edip ve Şair, Abdullah İbni Revaha gibi kimseler kalkarak dediler ki aman böyle bir şey ne kadar karlı bir alışveriş yani e, biz itaat ediyoruz bir şahsı evimizde misafir ediyoruz onu kendimizi malımızı canımızı korur gibi koruyoruz himayemizi alıyoruz destek veriyoruz ona e, bunun mukabilinde ebedi saadete eriyoruz ne karlı alışveriş yani biz bir şey yapıyoruz ama sonuçta ne kadar güzel bir e, sonuca ulaşıyoruz böyle bir anlaşma bizim çok hoşumuza gitti dediler biz bu anlaşmadan ne, ne biz döneriz ne de yani karşı tarafın dönmesini e, isteriz yani Allah bu vadini e, vermekten efendim geri durmasın dileriz demek istediler Resulullah bu şeyinden vadinden efendim sonra dönmesin demek istediler onun üzerine Tevbe suresinin 111. ayeti kerimesi indi ki çok heyecanlandırıcı bir ayeti kerimedir. ben de efendim e, e, bunu heyecanla okurum daima yürü Buyur, buyurdu ki Allahu Teala Hazretleri bu güzel sözleşmeler, antlaşmalar üzerine Peygamber Efendimize yardım vaadinde bulunan ensarın 70 kadar efendim mübarek insanın bu şeyi üzerine ne kadar güzel bir alışveriş, ne kadar bir alışveriş. Biz bundan ne döneriz ne de dönülmesini isteriz demesi üzerine Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah iştira min al-mu'minin ve anwalhum bi anlalhum al-janna yuqatiloun fi sabiili Allah, ve yuqtaloun va'dan aleyhi hakkan fi tawrat ve al-injil ve kuran ve man a'ufa bi bi bih hewell, azim, sebebi nuzulu. Manay minifi nedir bu ayetin? İnna muminin hiç kuşkusuz ki şüphesiz ki muhakkak ki Allahu Teala müminlerden satın aldı ne Minel müminine enfusehum ve envaruluhum canlarını ve mallarını satın aldı müminlerden Allah Celle Celaluhu ee, ne ola ne mukabilinde bir alışverişte satmada almada vermede bir eee edel e, Değişmesi olur. Takas olur. Yani Allah satın aldı da müminlerin mallarını canlarını ve mallarını satın aldı da mukabilinde ne var? Bi enne lehumul cenne. Mukabilinde onlara cenneti vaat ederek cenneti vereceğini efendim buyurarak e, malla, canlarını ve mallarını aldı. E, burada Enfusuh, e, enfusehum canlarını öne geçiriyor. Ve envalehum mallarını sonra. Yani o zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Medine'ye çağırmak can meselesiydi. Yani Kureş Peygamber Efendimiz'i öldürmeye kalkışacak kadar gözü dönmüş, kanlanmış durumdaydı. Zaten zayıf Müslümanları öldürüyordu işkencelerle. Bu sefer gider, onlarla da çarpışır ve onları da öldürebilirdi. Can meselesi vardı. Onlar canlarını tehlikeye atmaya dahi Söz vermişlerdi, razı olmuşlardı. Enfusehum ve envaluhum. Mallarını da e, harcamaya söz vermişlerdi. Bu Burada bu ayet-i kerimede onun için Enfusehum önde bu geçki gelmiş bulunuyor. Demek ki ortada bir manevi alışveriş var. Alan Cenab-ı Rabbul Alemin, satan da müminler. Satılan nedir? M müminlerin canları ve malları efendim alan allah Teala Hazretleri bunların karşılığında onlara neyi verecek? cennet verecek. Bu bir benzetmedir. Efendim Allahü Teala Hazretleri kulların anlayabileceği bir şekil ile iyi mümin olmalı ve Allah'ın dinine hizmet etmenin sonunda efendim icabında mal kaybına, icabında can kaybına sebep olacağını ama bunu gözü alanın da cenneti kazanacağını böylece latif bir tarzda nükteli bir efendim benzetmeyle bildirmiş oluyor tabi yukatilune fi müminler mümin olunca Kur'an'a sarlınca Resulullah'a bağlanınca müşrikler de onlara hücum edince ne olur yukatilune fi seviillallah Allah yolunda cihad ederler savaşırlar feyaktolüne ve yuktelüne tabi savaşta da insan ille belli bir sonuç olacak diye kestiremez önceden feyaktülüne ve yuktelün bazen öldürürler bazen kendileri ölürler kafir ölürse kafir öldürülmüş olur mümin ölürse şehit olur neden birisi mümin birisi Allah için çarpışıyor ölürse şehit olur ötekisi kafir Allah'a karşı çarpışıyor Allah'ın dinine karşı çarpışıyor Allah'ın sevmediği gazap ettiği kul cehenneme gider evet ikisi işte söylüyor ama birisi hırsından kininden Efendim zalimliğinden çarpışıyor. Ötekisi de imanından, Allah'a bağlılığından dolayı fedakarlık yaparak çarpışıyor. Efendim birisi zulüm yolunda, birisi vefa ve feda yoluyla yapıyor bu işi. Bazen öldürürler, bazen öldürülürler. Öldürülmeseler bile nihayet insanların bir zaman sonra ecelleri gelir ölürler. Dünyada kimse baki kalmıyor. Her şey fani kalır hak. Sen hakla olma bak demiş eski büyüklerimiz efendim nasıl olsa yani savaşa gitmeyen de ölüyor ben e, ibretle e, gazetelerde okurdum mesela e, İran'daki rejimi sevmediği için İran'dan kaçıyor adam efendim yani ölüm korkusundan efendim kaçıyor ama trafik kazasında yolda ölüyor çünkü eceli gelmiş ibret yani kaçıyor yolda ölüyor Antalya'da işte bilmem yatabildiği sırada efendim eee orada bir kaza oluyor. İranlı falanca öldü deniliyor filan. veya yurt dışında başka şey olabiliyor. Yani insanlar nasıl olsa ölecek. Va'den aleyhi hakkan. Allah'ın vaadi haktır. Kime? Mümin olana. Ne vaad etmişti? Cenneti vaad etmişti. Allah'ın üzerine bu vaadini yerine getirmek haktır. Efendim, nerede bu vaad var? Fit Tevrati vel İncili vel Kur'an. Tevrat'ta da var. Allah'ın bu vaadi İncilde de var, Kur'an-ı Kerim'de de var. Şimdi burada tabii bir şey daha öğreniyoruz. Allahu Teala Hazretlerinin efendim gönderdiği eski peygamberlerde çok sıkıntılara uğradılar. Musa Aleyhisselam firavunla uğraştı, ne kadar büyük zorluklar çekti. İsa Aleyhisselam zamanının efendim e, e, muhalifleriyle ne sıkıntılar çekti, efendim havariler ve şeyler. İsa Aleyhisselam'ın efendim e, kavmi ondan sonra e, ona tabi olan İseviler Musa Aleyhisselam'dan sonra Musa Aleyhisselam'a tabi olan ümmetler nice efendim e eziyetlere maruz kaldılar Roma'da efendim aslanlara parçalatıldığını tarih kitaplarından okuruz ilk Hristiyanların filan Tevrat'ta da böyledir yani çünkü iman biraz sorumluluk getiriyor ve bir de şey getiriyor tehlike getiriyor insana bu tehlikeyi Allah bu dünya hayatına kendisi koymuş Efendim, imtihan e, olarak bu böyle e, tehlike var mümin olursan tehlike var mümin olmazsan rahat var gibi görünüyor ama mümin olmayınca da insanlar rahat etmiyor Firavun'un kavmi de rahat etmedi Romalı imparatorlar da iflah olmadı Efendim imanın karşısına çıkan hiçbir zümre sonunda e, kar etmedi ama imtihan olduğu esnada o taraf karlı, o taraf sakin gibi göründü sadece Vaden aleyhi hakkan, Allah'ın vaadi haktır. Kafire cehennemi, cezayı, gazabı verecek. Mümine cenneti, nimeti, efendim, rızvanı, ekberini ihsan edecek. Tevrat'ta da böyleydi, İncil'de de böyleydi, Kur'an-ı Kerim'de de böyledir. Demek ki eski kitaplarda, eski ümmetlerinde macerası aynı. Çünkü insanlığın macerası aynı. Her zaman müminler var, bir de müminlerle uğraşan zalimler var. Belki ellerinden menfaat gidiyor diye, belki iman e, efendim, işte nasipsizlik çeşitli sebepler olabilir. Herkes düşünsün. Efendim وَمَنْ اَوْفَابِ اَحْدِهِ مِنَ اللّٰهِ Allah'tan daha ziyade ahdine sadık kim olabilir? Yani en sadık olan e, her şeyin efendim e, her şeyi en iyi bilen her şeye kadir olan efendim allah Teala Hazretleri'dir. Allah'ın vaadi haktır. Vaadinden hülfü yoktur efendim, kimdir daha fazla Allah'tan vefalı olabilecek kimse diye soruluyor. Ayet-i Kerime'de bu nasıl bir sorudur? Olmaz böyle şey manasına. İstifamı, istinkarı reddetmek için sorulmuş sorudur. Ve men evfabi Allah? Allah'tan daha ahdine vefalı kim olabilir? Yani olamaz böyle bir şey. Hiç daha vefalısı çıkamaz. Ahdine vefalı olan, en vefalı olan Allah'tır, vaadini yerine getirir. Yani cennet muhakkak olacak demek. Fesip şiru, ey müminler, Allah'la yapmış olduğunuz antlaşmaya beyata efendim, e, e, o halde e, müjdeler olsun, bu beyattan dolayı, bu anlaşmanızdan dolayı size müjdeler olsun, müjdelenin, sevinin, e, çünkü Allah vaadinden dönmez cenneti muhakkak alacaksınız ve darlik hüvel feuzül işte bu çok muazzam bir karlı sonuçtur, efendim başarıdır, efendim kurtuluştur bu sonuç en güzel sonuçtur fevzü, felahtır diye ayet-i kerime 111. ayet-i kerimesi Tevbe suresinin böyle bitiyor az ve muhterem kardeşlerim Medine-i Münevvere'nin ensar deniliyor biliyorsunuz mübarek ensarı peygamber efendimize yardım ettiklerinden böyle cennetlik oldular ve bu şerefi kazandılar, tabi Efendim e, hicret etti Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'ye. O mübarek ensarın yanına onlar bağrılarını açtılar. Evlerini verdiler, tarlalarını verdiler. Efendim, Sonra bu sefer Mekke'nin azgınları e, ordu gönderdiler oraya. Yani orada da İslam'ı söndürmeye çalıştılar ama Allah'ın dinini söndürmeye kimsenin gücü Yetmeyecektir. Kıyamete kadar Allah indirdiği Kur'an-ı Kerim'i koruyacak ve nurunu tamamlayacaktır. Orada da söndüremediler. Bu e, hicretten sonraki olayla ilgili birkaç ayet-i kerime daha okumak istiyorum. E, Tevbe suresinin 20 ve 24. ayeti kerimelerini. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine amenu ve haceru ve cahedu fisebilillah hibbi emvalihim <Sessizlik> ve enfusihim azam dereceten in ve ulanke hümul faizun o kimseler ki iman ettiler ve hicret eylediler hani peygamber efendimize iman ettiler peygamber efendimize benim hicret ettiğim Medine'ye herkes gelsin etrafında toplansın bulun buyurdu Onun için her kabileden müminler fırsat buldukça Mekke'dekiler de ki kaçarak Medine'ye vardılar ellezine amenu iman edenler ve haceru hicret eyleyenler Ondan sonra kafirler müşrikler de onları kovalama, orada tepeleme niyet ettikleri için savaşlar oldu ve cahedu fi sebilillahi bi emwalihim ve emfusiyim mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad ettiler. Burada mal önce zikrediliyor, ediliyor, can sonra zikir çünkü efendim her İslami savaşta illa insanın canı gitmez. Önce malı gider, efendim malından biraz masraf gider ama malından masrafı hakkıyla yapar sakınmazsa canı kurtulur. Burada da o nükte var aziz ve sevgili kardeşlerim. Azamı dereceten dereceden indallah, böyle iman edenler, hicret eyleyenler, Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad edenler, mallarını canlarını sarf ederek ortaya koyarak cihad edenler Azamı dereceten. dereceden, derece bakımından çok daha yüksek e, derecelerdedir. Yani kimlerden daha yüksektir? Bunları yapmayanlardan, iman edip de otur, yerinde oturanlardan, hicret etmeyenlerden, efendim hicretse cihada katılmayanlardan, bazı minalafıklar kaytarıyordu katılmıyorlardı, efendim e, onlardan derece bakımından çok daha üstündür. E, Allah indinde, indallah. ve öyle ki faizun işte pevzu felaha kurtuluşa karlı sonuca ulaşacak olanlar onlardır yüz beşerum rahmuhum bi minhu Allah onları kendisinin onlara vereceği rahmetle müjdeler. Ey kullarım ben sizi rahmetime gark edeceğim diye ve rıdvanın ve razı olacağını rıdvan-ı ekberine eriştiği eriştireceğini müjdeler ve cennetin ve onları cennetlere sokacağını müjdeler. Lehum fiha'n naimun mukim Onlar o cennetlere girdiler mi orada eee ikameti, yani devamlı olan nimetlere, mukim olan, izale olmayan, yok olmayan, bitmeyen nimetlere, efendim, e, gark olacaklar. Onların içinde, efendim, e, bahtiyar olacaklar. Halidine <gülüyor> piha. Bu zevk-ü safa, bu nimetler içinde gark olmak, muvakkat olmayacak. Ebediyen orada kalacaklar bu, efendim, iman eden, hicret eden, cehal edenler halidine فيها ebeden ebediyen halidik kimseler olarak orada kalacaklar hulud ile kalacaklar inna lillahi inde ecrun azim Allahu Teala Hazretlerinin e, yolunda yürüyenlere Allah indinde büyük ecirler, mükafatlar vardır buyuruyor. Peki bazıları bu fedakarlığı, bu ihlası efendim yapabildiler mi? Yani mallarını, canlarını ortaya koyabildiler mi? Herkes koyamıyor. İnsanlar üç sınıf. Efendim bir kısmı kafir, onlar hiç koymuyor. Bir kısmı mümin ama efendim zayıf veya münafık veya fasık, onlar da kaytarıyorlar Bir kısmı muhlis, ihlaslı, halis muhlis Müslümanlar. Bunları halis muhlis Müslümanlar yapıyor. Bu mükafatları da halis muhlisler alıyor. Ötekiler ne olacak? Onlar hakkında da Allahü Teala Hazretleri ikaz buyuruyor. Ya iyyu hellesi Ey iman edenler. Şimdi böyle ya İyihelilerine Amin diye başladım bir ayet kelimem. Bak bu iş iman meselesidir, çok önemlidir. Madem müminsiniz, dikkat edin. Yoksa imanınız sakatlanır demek. La tettafizu aabakum ve ikvanekum evliya. İni isthabud küfure al iman. Eğer babalarınız bile olsa, has kardeşleriniz bile olsa, onlar küfrü tercih imana gelmemişlerse, imana küfrü tercih edip kafir olarak, müşrik olarak kalmışlarsa, onları dost tutmayın, dost edinmeyin, onlara sevgi beslemeyin. لَا تَتَّخِذُوا عَبَائِكُمْ وَإِخْلَانَكُمْ evliya Onları veliler, dostlar ittihaz etmeyin. Halbuki insan babasını sever, halbuki insan kardeşini sever ama Allah yasaklıyor. Ey iman edenler, müminseniz Küfrü imana tercih etmiş, müşriklikte, kafirlikte kalmış olanları dost tutmayın. Peki tutarsa ne olur? وَمَنْ yetevellahum مِنْكُمْ Sizden kimler onlara muhabbet besler, dostluk ederse فَاُولَٰيكَ هُمُزْ ظَالِمُونَ İşte onlar zalimlerin ta kendileri olurlar. Zalim olurlar. Çünkü İslam'a hizmet etmiyorlar, İslam düşmanlarına dost oluyorlar. Ondan sonraki ayet-i kerime efendim en büyük tehdittir. Bence bu ayet-i kerimeyi bütün Müslümanların çoluk çocuklarına öğretmesi lazım, kendilerinin de bilmesi lazım. Allah terazileri Resulü Edib Peygamberimiz Efendimize buyuruyor ki: Kul inkane aaba ikum ve evna ve ikrane ve ezvacukum ve aşiretukum ve enval kitaretumuha ve ticaretün takşevne kesadeha ve mesakini terdavna hab ilayküm ve Resulühi ve cihadin fi sevilihi. Fetrab basu hatta yiğti Allahu bi Emri vallahu la yiğti alqab Peygamber e, Efendimiz'i emrediyor Allah-u Teala Hazretleri. Onlara de etrafında seni dinleyen, senin çevrene toplanmış sesinin efendim hitabının muhatabı durumda olan insanlara söyle hepsine, eğer onların babaları veya evlatları, oğulları veya kardeşleri veya eşleri, zevceleri veya kavim ve kabiletleri, kabileleri aşiretü. Ve evvalülük terehtü muha, kazandıkları biriktirdikleri mallar. veya ticaretin takşerine kesadeha, bozulur diye korktukları, aman biz bu bulaşırsak ticaretimiz bozulur diye efendim korktukları ticaretler. Ve mesakini terdavneha, ve e, hoşlarına giden, hoşnut, razı oldukları güzel meskenler, rahat Efendim, bağlı, bahçeli, gölgelikli, geniş, odalı, salanlı, havuzlu neyse hoşlarına giden meskenleri kendilerinin. Ehabbe ileyküm ey müminler. İşte bunlar size daha sevgili ise babalarınız, efendim oğullarınız, kardeşleriniz, zevceleriniz, kabileleriniz, biriktirdiğiniz mallar bozulur diye üzerine titrediğiniz ticaretler. Hoşunuza giden o evler ehabbe ileyküm daha ise size. Nereden? Minallah. Allah'tan daha sevimliyse. Haşa. Sümme haşa. Sümme haşa. Bunların ne kıymeti var ki? Allah. Allah'ın Allah'ı en çok sevmesi lazım. ve ben benlillâh. Allahı sevmesi lazım ama lazım. Lazım diyoruz da her mü'min bu lazım olan şeyi yapamıyor. Kimisi taraftarlık güdüyor. Yani mahkemeye bile biz ne devreler geçirdik mahkemeye gelen kimseyi muhakeme edecek kimseler araştırıyorlardı kendi tarafındansa arka kapıdan çıkartıyorlardı anarşist bile olsa efendim ceza vermiyorlardı taraf tutuyorlardı şimdi tabi babasını tutuyorsa bir insan ya bu iman meselesi ama babam bu benim babasını tutuyorsa veya oğlunu tutuyorsa benim oğul o tarafta veya kardeşini tutuyorsa veya zevcesini düşünüyorsun veya kavim kabile aşiret kavmiyet meselesine düşmüşse efendim ırkçılığın kavmiyetçiliğin bir yeri var mı da yok efendim sonra mallarını düşünüyorsa ya ben bu işe girersem benim mallarım efendim şey yapılır yağmalanır veya efendim işte ceza olarak bana şöyle yaparlar böyle yaparlar aman malım elinden gitmesin veyahut efendim ben mümin olursam benden mal isterler hizmet için cihat için efendim en iyisi hiç girmeyeyim çünkü onlarda zekat var, sadaka var. Efendim cihada efendim para ayırmak var. Aman girmeyeyim derse efendim bozulacak ticaretinden korkarsa kimse korkuyor. İlan vermekten korkuyor hak yola, hak yolla beraber olmaktan çekiniyor. Efendim hak yolun karşısındakiler efendim bir çelme takar, bir oyun oynar. Aman ticaretin bozulur diye ilan bile veremiyor yani e, karlı halbuki ilan verdiği zaman ticareti artacak ama neye lazım diyor eğer ticaretin bozulmasından korkarsa ve bir de evleri elinden gider filan diye korkarsa ne olur Allah Allah'ı sevmez de bunları severse Allah'a bunları tercih ederse Allah'a ve Resulullah'a mukabil ve Allah yolunda cihad etmeye mukabil bunları tercih eder de Allah'ın emrinden geri durur Resulullah'ın yolundan uzaklaşır ve Allah yolunda cihad etmekten geri durursa ne olur? Fete rabbasu, hatta yetiyallahu bir emri, Allah başınıza ne iş getireceğini o zaman bekleyin bakalım. Ne getirir Allah Azze ve muhterem kardeşlerim? Felaket getirir. Mutlaka gözlerinden sakındıkları bu şeylerin hepsi zarara uğrar. Babaları zarara uğrar, evlatları zarara uğrar, zevceleri zarara uğrar, kardeşleri zarara uğrar, ticaretleri mahvu perişan olur, beldeleri tarumar olur, Efendim bilmem kavmi kabilesi perişan olur efendim evler harab olur bombalar gelir yıkılır Afganistan'da görmedik mi? Efendim daha başka diyarlarda Bosna'da her başka diyarlarda bunların gün, güncel misalleri yok mu? Tarihte milyonlarca misali var. Günümüzde misalleri yok mu? Allah'ın emri nasıl gelir? Korkulan titre üzerine titrenen şeylerin cezalanması tarzına gelir. Ermeniler Doğu Aradolu'da e, bizim mümin Müslüman halkımıza, Türk-Kürt halkımıza ne zulümler yaptığını yazıyor. Tüylerim diken diken oldu. Herkesin okuması lazım. Herkesin bilmesi lazım. Çünkü cihanı aldatıyorlar, güya Ermeniler zulme uğramış diye. Müslümanlara neler yapmışlar? Müslüman hanımlara, Müslüman kızlara neler yapmışlar? Efendim, neler neler ne anlatmaya dilim varır yani utandığım için anlatamam o kadar müsteşen o kadar korkunç o kadar çirkin o kadar mütecaviz o kadar dine saldırgan hani din hürriyeti efendim, herkes kendi dininde istediği gibi şey yapsın falan palavraları hiçbir şey yok böyle kıtır kıtır kesmişler işkencelerle derisini yüzmüşler tenasül aletlerini kesmişler ağzına vermiş, vermişler üfürün bakalım ötecek mi demişler kadınlar kızlar mahvu perişan olmuş e, şehit edilmiş hatta İlk başta kendileriyle işbirliği yapan insanlara yani hainleri onlara da çünkü vefası yoktur Allah'ın da cezası vardır yani kafirin vefası yoktur Allah Allah da azizü zün tikamdır yani Allah da cezalandıracak onlarla işbirliği yapanlar perişan olmuşlar öldürülmüşler yani şehit edildi diyor ben şehit sözünü de kuşkuyla karşılıyorum. Orada yazmış ama geldiler, şehit ettiler. Kendileriyle işbirliği yaptığı halde, kardeş olduğu halde, anlaştığı halde. Onun da şehitliği biraz şüphelidir. Allah böyle şeyler getirir. Mal sakınılmışsa mal elden gider. Can sakınılmışsa can tehlikeye girer. Efendim hangi şeyden da Allah'ın emrinden, Allah'ı sevmekten, Resulullah'ı sevmekten, Allah yolunda cihad etmekten geri durulmuşsa o bela gelir. Balkanlar'da böyle olmuştur, Kafkasya'da böyle olmuştur. Orta Asya'da böyle olmuştur. Dünyanın her yerinde böyle olmuştur ve böyle oluyor ve böyle olacak. kanun ilahi budur. Feter Abbasu, hatta Allahu bir emri. Ben hatırlıyorum Suriye'de olan olayların başlangıç zamanını ne kadar güzel idareler vardı. Hacı gidemeyenlere yardımcı olurlar, getirirler, götürürlerdi. efendim. Sonra işte o fabrikatörler vesaireler, mallarını sakınanlar, Sonra gelen rejimde ne mal kaldı, ne mülk kaldı, ne rahat kaldı. Hapislere girdiler, hapislerde öldüler. Benim ismen tanıdığım kimseler var oralardan. Efendim, hiçbir yerden de yardım olmadı. Wallahu la yehdil kavmel fâsıkayn. Allah fâsık kavimleri efendim, doğru yola çıkartmaz, hidayet eylemez. İşte böyle burnlarının doğrusuna yanlış yaptıkları işlerin devamına giderler. Sonunda mahvu perişan olurlar diye bu iki ayet-i ve muhterem kardeşlerim ben Avustralya'dan buraya geldim ama dünyanın her yerini gezen bir insanım Latife yolda da söylüyorum artık uluslararası hoca oldum diye efendim böyle e, Evliya Çelebi gibi seyyah oldum bizim e, gezmediğimiz görmediğimiz yer kalmadı emin olun hani batıya dönmüşüz batıcılık diyoruz efendim, batı çalışma grubu deniliyor efendim, batıyı içinde yaşayan insan iyi tanır Son derece dinlerine bağlı. Yani belki inanmıyor kafası ama kültür olayı olarak bu benim kültürüm, bu benim mazim diye bağlı. Yani hepsi efendim bağlı. Düğünlerini kilisede yapıyorlar. Eğlencelerini kilisede yapıyorlar. Papazlar önlerine düşüyor, önderlik ediyor. Son derece canlı bir şekilde. İngiltere'de doktor yapmış bir ağabey vardı. Orada doktor yaptı geldi. Biz daha o zaman İngiltere'ye falan görmemiştik. Efendim yani şu ateist diyordu. Ateist bile olsa Hristiyan. Olur mu böyle şey? Olur. Oluyor ve filan gördüm. Ateist Hristiyan çünkü Hristiyanlığı destekliyor. Yani hangi kavim kimi desteklerse ondandır. Kilisenin emrinde kiliseyi destekliyor. Kiliseyi de devlet destekliyor. Devletle kilise iç içe ve dış işlerini yeni istilayacakları ülkeleri beraber çalışarak istila ediyorlar. Mesela Arnavutluk'ta komünist bir rejim vardı. O zaman Arnavutluk nüfusunun %99'u Müslüman diye bizim ortaokulda lisede bulunduğumuz zaman nüfusu %99 hatta Türkiye'den daha fazla efendim e, Müslüman olan bir ülke diye Arnavutluk dikkatimi çekmişti benim. Son e, yapılan sayımlarda ne deniliyor? %75'i Müslüman. Demek ki e, kaç misli artmışlar? E, Hristiyanlar orada arttırılmışlar. 25 misli artmışlar. Kısa bir zamanda benim ömrümün efendim, yarısında kısa bir zamanda 25 misli artmışlar. Bizim rahmetli hadis, tefsir, fıkıh kürsüsü profesörü Ankara İlahiyat Fakültesinden Tayyip Oküç kendisi boşlaktı. Daha doğrusu Peygamber Efendimizin sülalesindenmiş de onu söylemezdi ama Saraybosna'nın Bosna'nın reis-ül oğluydu. Mübarek bir kimseydi Allah hepsine rahmet eylesin. O kızardı böyle canım bir şey olmuyor gibi böyle konuşanlara derdi siz onların bilmez siz onların huylarını bilmezsiniz ben işlemde yetiştim onlar 100 senelik hesap yaparlar 200 senelik hesap yaparlar 200 sene sonra aldı, alacakları sonuç için şimdiden hazırlanırlar sonra siz biliyorsunuz aziz Muhterem kardeşlerim Kıbrıs meselesinde ilk önce karşımıza papaz olan din adamı olan Makarios çıkmadı mı yani siyasi bir şey siyasetleri din adamlarının e, Beraberliğinde gidiyor. Siyasetle din adamları iki iç içe, beraber çalışıyor. Bu Sırpların, bu Müslümanlara karşı kışkırtılmasında, bu katliamları yapmasında Sırp kilisesinin, papazlarının hala ne kadar etkin olduğunu gazetelerden okuyorsunuz. Yani dünyanın her yerinde bu böyle oluyor. Avustralya'da da biz cami aldık, size müjde vermek için ben sonucu kesin olarak alalım diye efendim söylemiyordum. 22 dönümlük yeri üzerinde güzel evli havuzlu bir yeri aldık. Belediyeden de ön onayları almıştık. Tamam burasını cami yapabilirsiniz. Sakin bir yer efendim. Müsaittir ibadet yerine diye. Civarın papazı bir muhalefet açtı. 200 küsür imza topladılar. Belediyeden karar çıkmadı. Bizim aldığımız mülk elimizde mülk olarak kaldı ama cami yapamadık. Yani o kadar dinleri konusunda duyarlı. Efendim dinlerini korumak, kollamak için çalışıyorlar ve karşı dinlere layıklık falan hepsi masal, hikaye, çok saldırıyorlar. Yani onlar böyle saldırırken, uğraşırken, misyoner teşkilatlarıyla Hristiyanlığı yaymaya çalışırken, kendi dinlerini geliştirmeye çalışırken ve geliştiriyorlar. Bakın Clinton Amerika'ya gitti, hemen bir jest, bir tavır, bir davranış biçimi Hemen oradaki kiliseye gitti. Kilisede ayine katıldı ve ne mutlu dedi. Böyle bir ülkede böyle ibadetin serbest yapılabilmesi dedi. Yani bu bir şeydir, işarettir. Çinlilerin içinde Hristiyan olan çok kimse var ben Avustralya'da. Çok Çinli gördüm başının. Efendim, Çin, efendim, Hristiyanları diye kiliselerini çok gördüm. Boynuna haç takmış Çinliği çok gördüm. Yani kendi dinlerinde kalmıyorlar. Giriyorlar. Yani Hristiyanlar orayı Efendim, yavaş yavaş ele almış ve e, Hristiyanlaştırmaya çalışıyor. Filipinler, Malezya, Endonezya, efendim, Bangladeş, Hindistan, Pakistan birçok yerde bu çalışmaları ben bir uzman olarak, üniversite profesörü olarak gözlerimle gördüm ve rakamları okudum mecmualarda. Mecmuaları sakladım, neşer ederim bir gün gelir diye büyük bir gelişme gösteriyorlar. O halde bizim de çalışmamız lazım. Yani müslümanların da çalışması lazım. Allah'a ve Resulüne ve Allah yolunda, Allah'ın dinine hizmet etmeye çalışmamız lazım. Çalışmazsak Allahu Teala Hazretleri mutlaka bunun hesabını sorar. Bugün müslümanları sanıyor ki sadece namaz kılmak, camiye gitmekle, hac yapmakla, Ramazan'da oruç tutmakla iş biter. Hayır. Allah yapılan şeylerin mükafatını verir ama yapılmayan vazifelerin de hesabını sorar. Şimdi ben aziz ve muhterem kardeşlerim bir, bir ilahiyat fakültesi profesörü olarak Türkiye'yi seven bir kimse olarak Türkiye'nin sahiplerinden birisiyim diye göğsümü gere gere her yerde söylüyorum bunu benim dedem bu yolda şehit olmuş şehitlerin torunuyum ben bu ülkenin sahiplerinden birisi benim yani kimse bana bu ülkenin ev sahipliği numarasını çekip de efendim beni suçlu duruma düşürmez bu ülkenin sahibi benim bu ülkenin sahibi olarak bu ülkenin İlini düşünen bir insan olarak efendim bu acı durumları görüyorum. Yıllardır bunu söylüyorum. Bu adamların niyeti Balkanlardan Müslümanları kazıdıktan sonra Anadolu'dan da Müslümanları çıkartmak. Bunları bilmeyenler onlara yardımcı oluyorlarsa cahilliklerinden hainliğe dönüşüyor durumları, hainliklerinden zalimliğe dönüşüyor baskıları. O bakımdan efendim e, uluslararası meselelerden ayrı değil bu meseleler. Tabii ben bunları bildiğim için Efendim camide vaaz vermeyi Hocam rahmetullahi aleyh Mehmet Efendi Hazretleri bana efendim e, emir buyurduğu zamandan beri ben vaazlarımı Ankara'da, İstanbul'da diğer şehir başkanlığının resmi efendim imzasıyla, mührüyle, kaymakamlığın onayıyla efendim ben vaazlarımı daima yaptım ama Vaaz yeterli değil. Dini çalışma kafi gelmiyor. Yani böyle bir caminin içinde 500 kişiye, 50 kişiye hitap etmek yetmiyor. Onun için dergi çıkarttık. Onun için Radyo şey yaptık Ne kadar güzel oldu 200 küsür yansıtıcıyla Her yerden dinlenen ve çok beğenilen Ve ödül kazanan Yüksek seviyeli bir yayın Ne kadar güzel Yapılan hizmetler güzelse Okullar birincilik kazanan Öğrenciler yetiştiriyorsa Tertemizse Ödül alıyorsa yayınlarımız Her şeyimiz güzelse O zaman bunun desteklenmesi lazım Şimdi desteklemiyor arkadaşlar Beğeniyor beğendiğini ifade ediyor. Aferin ya, diyor. Osmanlı şairlerinden birisi demiş ki, yani bu zamanı insanları her hünere aferin veriyor. Ya Rabbi bu hazin, aferin ne tükenmez hazinedir? Ebnay Deyf her hünere aferin verir. Ya Rabbi bu aferin ne tükenmez hazinedir diyor. Alay ediyor yani. Aferinle iş yürür mü? Yani destekleyeceksin. Yükmün bir kısmını sen alacaksın, götüreceksin, gelişecek. Biz bu yayınları ulusal yaparsak, ulusaldan öteye efendim uluslararası yaparsak Amerika'dan, Afrika'dan, Endonezya'dan dinlenecek hale gelirse bizim amacımız oydur. Biz dergilerimizi Arapça, İngilizce de yayınlayacaktık eğer sizin desteğiniz olsaydı. Televizyonu, radyoyu da öyle yapabiliriz. Çünkü şimdi bizim hanım el telefonuyla Avustralya'ya gidiyor, el telefonuyla Türkiye'den konuşuyoruz. Suudi Arabistan'a geliyor, Suudi Arabistan'dan konuşuyoruz, Avrupa'ya gidiyor konuşuyoruz. Yani imkanlar var. Aynı imkanları radyoculukta kullanırdık. Her yerde çeşitli güzel yayınlar yapardık. Tatlı tatlı bilimsel olarak her şeyi anlatırdık. Yunus'umuzu tanıtırdık. Mevlana'mızı tanıtırdık. Türklerin zalim olmadığını mazlum olduğunu anlatırdık. Ermenilerin yalan söylediğini anlatırdık. Yahu, e, Yunanlıların günahlıların yapıp efendim olayları çarpıttığını anlatırdık. Kendilerinin çocukları süngülediğini, hamile kadınları öldürdüğünü anlatırdık. Yani her şeyi güzel anlatırdık. Kanuni efendim sergisinin Avrupa'da, Amerika'da hayranlık uyandırdığı gibi devamlı hayranlık uyandırırdık. Savunurduk. Ama kimse çalışmayınca, kimse destek vermeyince bizim tanketimiz bu kadar. Allah Teala Hazretleri hepimize dinimize hizmet şerefini ihsan eylesin. Saf suresinin sonca ait gelmesinde Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki: "Ya eyünnezamenü'n ensarallah ey iman edenler Allah'ın yardımcıları olun." Allah'ın yardımcıya ihtiyacı yok. Allah'ın dinine yardım edilecek. Allah'ın efendim dini öğrenilsin, insanlar Müslüman yetişsin diye eğer bir çocuk bir başka yabancı koleje, misyoner kolejine gidip de Hristiyanlaşıyorsa o, o, bir kayıptır. Çünkü İslam'dan sonra Hristiyanlık geriye dönüştür. Efendim e, akıldan, mantıktan, efendim e, akıl mantık her şeyi gösteriyor aşikar olarak. Onun için e, kolejlerimizin de olması lazım. Benim mali imkanım olsa benim arkadaşlarımla fakültelerde kurarım. Üniversitelerde kurarım. O kadar çok efendim pırıl pırıl bilgin, efendim mütedeyyin kardeşimiz var. Efendim, üniversitelerde kurarız. Beş tane üniversite kurabilecek e, gücümüz var ama mali gücümüz yok. Yani insan gücümüz var, mali gücümüz yok. Lütfen mali imkanları olanlar ve olmayanlar, herkes e, hizmetlere koştursunlar, gücü yettiğince var gücüyle hizmet etsinler. Sonra iş işten geçiyor. Afganistan bugün harabe. Bu, geçen gün bir Afganlı ile karşılaştık burada. Doktorası kabul olmamış Suud'da doktora yapmış ama kabul etmemişler. Belki dedim ülkene gidersen çalıştığın konuyu kendi üniversitede e, anlatırsın. Belki orada doktor olursun. Burada anlayış göstermemişler e, veya haksızlık yapmışlar filan diyor. Yani ya Dedi ki güldü acı acı. Afganistan'a ne gideyim dedi. Afganistan harabe. Afganistan tabii harabe olur. Çünkü efendim gereken şeyleri vaktinde yapmadılar. Afganistan'da su tükü varken gereken hizmetleri yapmadılar. Ondan sonra ceza geldi, harabe oldu. Allahu Teala azzetleri hepimizi efendim gafletten uyarsın. Dinine güzel hizmet etmeyi, vaktinde hizmet etmeyi, iş işten geçtikten sonra değil ve canla başla hizmet etmeyi ve malıyla ve bütün varlığıyla hizmet etmeyi nasip eylesin. Lütfen müesseselerimiz size emanettir. Müesseselerimizi koruyun, kollayın, geliştirin. Efendim işbirliği içinde. Biz kişisel bir şey içinde değiliz efendim topluca yapılmasını daha çok tercih ediyoruz. Topluca katılımla katılım ve müesseselerimizi en güzel müesseseler haline, birinci sıradaki müesseseler haline getirin. Bizim dışımızdaki hasımlardan hiçbir şekilde geri kalmamamız lazım. Çünkü e, seviye bakımından, güzellik bakımından geri kalmıyoruz ama mali bakımdan ve alet-i edevat bakımından e, yine mali noktaya geliyor iş. E, biraz geride kalabiliyoruz. Bu hususlarda hepinizin Acilen ve ciddi olarak işe eğilmenizi ve gereken atılımları ve yatırımları yapmanızı ve desteği vermenizi rica ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat.